A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda lillahi nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udhu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla Ve wa man yudlil fala hadiya Ve Wa ashhadu an la ilahe illallah wahdahu la sharika leh wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين عمنوا تقو الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء تقو الله الذي تسائلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عمنوا تقو الله وقولوا قولا سديدا ve ıslah lakum a'malakum ve yaghfir lakum dhunubakum ve man yuti'illah ve rasuluhu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asqa al hadis kitabullah ve khayral hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muhdathatuha ve mu Suresindeyiz. Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle olan mücadelesini anlatıyor bu sure. Bu surenin ilk bölümünün tefsirini hep beraber e, okumuştuk. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nuh Aleyhisselam diyor ki "Sonra inni davatuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Thumma inni davatuhum jihara." Ben onları alenî bir şekilde, apaçık bir şekilde de çağırdım, Allah'a davet ettim. ki Nuh aleyhisselam'ın davetini ne olduğunu bu surenin başında da biliyoruz, diğer ayetlerde de biliyoruz. Nuh aleyhisselam tevhide davet etti. Diğer nebilerin, diğer peygamberlerin davet ettiği gibi. Tevhidten kastımız ise Allah'ın ibadette birlenmesi, ibadetin yalnızca ona yapılması, ibadetin tüm türleriyle Allahu Teala'ya sarf edilmesi. Ubudullah <gülüyor> Allah'a ibadet edin. Ma min ilahin gayruhu? Sizin için Allah'tan başka bir ilah yoktur. Yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da 23 senelik nübüvvet dönemine baktığınız zaman hep bu hakikat için davette bulunduğunu görüyoruz. O Aleyhisselam 950 sene buna çağırıyor. Ve diyor ki açık bir şekilde çağırdım ve lahum ısrara kimi zaman hani gizli gizli teke tek davet ettim çağırdım. Ama bu davetin ardında bu davetin sonunda kalmi den çok azı hariç tümü ne yaptı? Yüz çevirdi, iman etmedi. İman etmemelerinin karşı koymalarının, ayak diretmelerinin sebebi ise surenin ileriki kısmında gelecek olan ayet-i kerimeler. La tazerunne alihetekum ve la tazerunne veden la suha'a ve la yeğutha ve ya'uqa ve nesra. Birbirlerine söyledikleri şu sözler. Sakın ilahlarınızı yaratıcılarınızı demiyorlar. Çünkü yaratıcı olarak bir yaratıcı kabul ediyorlar. İlahlarınızı terk etmeyin diyorlar. Bugün toplumun birçoğu ilahla yaratıcı arasındaki farkı bilmiyor. Yani i̇lah nedir? Yaratıcı nedir? Müşriklerin genel manada müşriklerin e, yaratıcının Allah olduğuyla alakalı, olmasıyla alakalı bir problemleri, bir sıkıntıları yok. Buradan bu sureden de bunu anlıyoruz. Şimdi Nuh Aleyhisselam onlara Yüce Allah'ın rububiyetini zikrediyor. Yeryüzünüz size döşemedi mi? Güneşi ayı sizin hizmetinize sunmadı mı? Birini e, ışık kaynağı, birini e, nur yapmadı mı? Gibi onların da kabul ettiği rububiyet meselelerini zikrediyor ki uluhiyette de ne olsunlar? İbadete, ibadet konusunda, uluhiyet konusunda allah Teala'yı birlesinler. E, Tabi Mekke'li müşrikler de aynıydı. Mekke'li müşrikler de onlara yeri göğü kim yarattı? Sizleri kim yarattı diye sorulduğunda hemen ne diyorlardı? Allah, ın Allah, ın Allah ın yarattı diyorlardı. Maalesef diyor ki "Fekultu stagfiru rabbakum Dedim ki onlara. Rabbinize istiğfar edin. Bol bol istiğfar edin. Günahlarınızdan dolayı istiğfar edin. İnnehu <gülüyor> kana affedici olan odur. Yürsül sema'a aleykum midrar göğü size ne yapar? Peş peşe yani yağmurlarla gönderir. Ya yani istigfar ederseniz bereket bulursunuz. Allah'a yönelirseniz gök size hamur yağdırmaya başlar Allah'ın izniyle. Ve yemdidkum bi ve yec'al Sizleri çolukla çocukla destekler. Mallarla destekler diyorlar tabi. Yani istiğfar ederseniz hayatınızda bolluk bulursunuz. Malınız çoğalır. Çoluğunuz çocuğunuz da artar. Ve ceallekum cennetin Sizlere diyor neler kılar? Cennetler, bahçeler kılar. Ve ceallekum enhara Nehirleriniz, ırmaklarınız bol olur, akar. Yani Allah'a istiğfar etmenin semeratı, meyvelerinden bir tanesi de insanın hayatında ne bulması? Bereket bulması. Maddi olarak, somut olarak insan çokça istiğfar ederse bunu gözlemleyecektir. Malı artacaktır, çoluğu çocuğu çoğalacaktır. Hatta çoluğu çocuğu olmayan insanların e, doktora gitmeden önce e, yapması gereken ve mülazemet etmesi gereken, dillerinden düşünmemesi gereken zikir istiğfardır. Bir alime gelip bir adam deyince, benim çocuğum olmuyor deyince... E, Halim diyor ki, çokça Allah'a istiğfar et. Çünkü Nuh kavmine dedi ki, فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِرْكُمْ بِاَنْوَالٍ وَبَن۪ينَ Nuh kavmine, Allah'a çokça istiğfar edin, zira günahları affeden odur. Sizlere yağmur yağdırır, çolukla çocukla sizi ne yapar? Destekler. Ardından, Diyor ki, la nasıl oluyor da Allah'ın adına, Allah'ın hakkında, Allah için bir vakar, bir azamet e, duymuyorsunuz. Allah'ı tazim etmiyorsunuz. Yani ibadetinizde nasıl olur da onu hakkıyla tazim edip ibadetini yalnızca ona has kılmıyorsunuz. Yani bugün de aynı şekilde. İnsanlar Dost edindikleri kimseleri, aciz kimseleri, zavallı kimseleri, Allah'a ortak koşabilmek için Allah'ın kadrini düşürmeye çalışıyorlar. Verdikleri örneklerle. Yok işte başbakanın sekreteri, başbakanın sekreterleri vardır. Yok cumhurbaşkanına direkt ulaşabilir misin? Eve gelen elektrik önce mahalledeki trafoya uğrar, oradan gelir gibi anlamsız ve saçma benzetmelerle şirklerine delil olsun diye Allahu Teala'yı ne, yap ne yapmaktalar? Hakkıyla tazim etmemekler. Ma'a <gülüyor> lekum Allah Teala, diyor ki Ma'a lekum la tarjuna <gülüyor> lillahi veqara. Size ne oluyor? Kendinize gelin. Nasıl olur da Allahu Teala'yı tazim etmezsiniz, düzeltmezsiniz? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu? Emmen yucibu'l-muttarra izaa daa'ahu yekşif usur. Sıkıştığı zaman dua ettiğinde, yardım istediğinde sıkışana yardım eden Allah'tan başka kim var? <gülüyor> Yine Allah Teala buyurmuyor mu? Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, benden isteyin, ben size ben icabet edeyim. Yani Muharrem selamın bu sözünü aslında bugün Allah aşkı koşan bütün insanlara söylemek lazım. Ma <mâ> alekum la <tarcuna> lillahi ve qala. <qâra> ne oluyor? Kendinize gelin. Neden Allah'ı tazim etmiyorsunuz? Hakkıyla kadrini vermiyorsunuz. Yüceltmiyorsunuz. Ve kat halakakum atwara zira o sizi ne yapmıştır? Aşama aşama, kademe kademe yaratmıştır. Yani evrelerden geçerek yaratılmışsınızdır. Öncelikle spermlerin bir araya gelmesiyle sonra işte mudga, sonra, nutfe olarak e, dünyaya bir et kütlesi, kemik kütlesi olarak geldiniz, bebeksiniz, ardından çocukluk, gençlik derken, yaşlılık, yaşlılık. olarak bu dünyada ne yapıyorsunuz? Evrelerden geçiyorsunuz. Şöyle bir bakın kendinize, insanlığa. Bunların Allah-u Teala'nın da buyurduğu üzere, ve fî enfusikum efela tubsirûn kendi nefislerinize bakın diyor. Onlarda büyük ayetler var. Allah'ın delilleri var. Efelea tubsirun. Görmüyor musunuz diyor ya. Yani görülmeyecek gibi değil ama allah Teala gözleri kör edince, kulaklar sağır olunca, kalpler kararınca, perde inince insanın görmesi mümkün olmuyor. Yani şöyle bir, hani var ya kameralarda hızlı bir çekim. Şöyle çocukluktan itibaren, dünyaya gelişten itibaren alın istiyorsanız onu. Hızlı bir şekilde böyle bir... E, Gözünüzün önünden geçirin. Acayip bir evreden geçiyoruz yani. Bu bile bir ayet. Bu bile senin Allah'a muhtaç olduğunun en büyük delili. Alam <gülüyor> tara allah kalaq Allahu musunuz? Allahu Teala'nın yedi gövü tabaka tabaka yarattığını. Allahu Teala ne yaptı? Yedi kat semayı bu şekilde başımızın üstüne dikti ve direksiz başımızın üzerinde bunu yapıyor. Duruyor. Üzerimizde bir yani varlık var. Biz buna hava diyoruz insanlık olarak. Semalar var. Ve bunlar yani bakıyorsun uçak bunun içinde rahat bir şekilde gidiyor, kuş rahat bir şekilde uçuyor. Yani ayrı bir yer orası. وجعل القمر فيهن نورا ve cealeş şemse siraca. Ayı o gökte bir e, ışık, nur, güneşi de bir kandil yapmadığını yaptı. Bir kandil yapmıştır. Şimdi bazen aya bakıyorum ben böyle. işte o artık o ayın hangi gündeki kolumuyla ilgili olarak da değişiyor. Yeryüzüne o kadar yakın ki. Yani sanki iple onu indirmişsin. O kadar yakın duruyor yani böyle. Ama biliyorsun ki onu ne ip tutuyor ne bir şey tutuyor. Yani kafanı kaldırdın o semada sabahin olmayan, görmediğin. Ay akşam olmuş gelmiş ve çok yakın bir şekilde duruyor. Yani sanki elini uzatsan değecekmişsin kadar yakın. Kocaman bir kütle duruyor. Yani bu böyle nereden geldi? Bunu kim getirdi? Güneşi de kandil, ışık böyle. Güneş bir geliyor... Eğer gündüz vakti, akşam çalışanlar gündüz vakti uyumak isterlerse ne yapıyorlar? Perdeleri kapatıyorlar. Yani akşam o kadar gayret ediyoruz ki karanlığın, karanlığını, siyahlığını ortadan kaldırmak için lambalar yapmışız. Elektrik sistemleri çekiyoruz, ışıkları açıyoruz ama ona rağmen ne değil yeterli değil. Sokaklar karanlık, arabaların farlarını açıyoruz. Yani o karanlık gelince ne yapıyoruz? O karanlığı, ortadan kaldırmak için yahut da yolumuzu görmek için biraz aydınlık bulmaya çalışıyoruz. Ama şey olunca, nedir onun ismi? Güneş doğunca, güneş doğunca, öyle bir ışığı, öyle bir güçlü bir ışığı var ki bunun, bakıyorsunuz ki e, her yere nüfuz ediyor bu ışık. Işığa yani normal kullanılan, akşam kullandığınız e, lambayı, ampul, elektriği, arabanın farına da ne kalmıyor. İhtiyaç kalmıyor. İşte bunları getiren kim? Nuh bunları soruyor aleyhisselam kavmine. O aleyhisselam onları kavmine soruyor. Diyor ki, yani bunlar işte yaratıcının varlığının delili. O halde bu yaratıcının nasıl olur da bir aracıya ihtiyacı olur. Şu uyuyan arkadaşlar bir yer değiştirsin. Ulan tamam, sen şöyle alalım. Ben nereye geçeyim hocam? Ben kalkayım mı elde? ben de? Sen böyle geçeyim. Evet. evet. Vallahu embatakum min el ard nabata Allah Teala sizi yerden bitirdi. Yani nasıl ki Allah Teala Adem aleyhisselam topraktan yarattı. İnsanın aslı nedir? Çamur. Çamurdur, topraktır. Sonra sizi فيها sizi nereye döndürecek? Oraya döndürecek ve çıkaracakum ihraca ve sizi oradan çıkaracağım. Ben yani Allah Teala'nın bizi çıkaracağı yerin neresi? Toprağın e, içi, toprağın kendisi. Allahu ceale lekumul arda bisata. Allah Teala sizin için yerine yapmıştır? Düz döşek yapmıştır. Bakıyorsun ki yani e, binlerce dönüm, hektar, kilometre Milyonlarca dümdüz arazi o kadar düz ki ekiyorsun böyle, biçiyorsun. Ektiğin buğdaysa hepsi aynı boyda büyüyor. Kilometrelerce dümdüz gidiyorsun. Allah-u Teala bazı yerlerde dağ yapmış ki o dağları görünce düşünüyor. insan şöyle düşünüyor. Yeryüzü eğer şayet hep böyle olsaydı biz nereye ev konduracaktık? Nerede yürüyecektik? Nereye ekecektik ve nasıl yiyecektik? İtest lokum inha subulen fijacı. Ta ki orada Yeryüzünü düz yapmıştır. Subulen fijacı geniş yollar edinin, yollar açın, gidip gelin. Şimdi buradan adam İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor. Düz düz yollar böyle öyle gidiyorsun, değil mi? Yolu böyle bilerek dönüş virajlı yapmışlar ki süren adam yolcu şoför ne yapmasın, uyumazsın. Düz düz yol. Bu Aleyhisselam bunları niye ediyor? Biz sürekli derslerimizde söylüyoruz. Rububiyet, Allah'ın yaratıcı olduğunu kabullenmek, uluhiyeti ilzam eder, gerekli kılar. Yani bunları yapan, yani adamın gözüne elini sokuyorsun, diyorsun ki, ve ahmak, bunları yapanın Allah olduğunu kabul ediyorsun da, nasıl olur da aciz birilerinin aracılığıyla Allah'ın senin ibadetini kabul edeceğine inanıyorsun, itikad ediyorsun. Nasıl olur da Allahu Teala'nın aracılara, yardımcılara ihtiyacı olduğunu söyleyebiliyorsun? Adam şeyhi hakkında diyor ki, Allah şey diyor, efendi hazretleri diyor, Allah'ın yeryüzündeki aynasıdır diyor. Allah'ın diyor eteğine bürünmüş halidir diyor. Yani bunun gözüne bu ayetleri sokacaksın. Diyeceksin ki nasıl olur bu? allah Teala yerleri ve gökleri yaratandır, azimdir, her şeye kadirdir. Bir şeye ol dediği zaman verir. Kâle Nuhur <gülüyor> Rabbi Innahum asavni. Nuh diyor ki Ey Rabbim onlar bana ne yaptılar? İsyan ettiler. Ne isyan ettiler? Nuh'un u'budullah de sözüne. Yalnız Allah'a ibadet edin sözüne isyan ettiler. Ve <gülüyor> tebe'u Peşine takıldılar. Tabi oldular. Men lem yezidhu ma'luhu gvaladuhu illa khasarâ. Malı ve çocukları kendisine hasardan başka bir şey arttırmayan kimsenin ardına gittiler. Yani ardına gittikleri insanlar, bunlara hüsrandan başka, bunlara zarardan başka hem dünyada hem ahirette bir şey vermedi. Bugün de böyle. insanların peşlerine takıldıkları, Allah'a şirk koştukları insanlara bakın. Bağlı olduklarına hem dünyada hem ahirette zarardan başka hiçbir kazanç sağlamıyorlar, vermiyorlar. Yani bu insanlar diyor ki, ''Men lem yezidhumâ luhâledu illâ khasârâ.'' Servet evlat çokluğunun kendi ziyanını arttırdığı kimselere uyudular. Yani servetleri arttı insanların belki. Servetleri ve evladı çok olan insanlara uyudular belki. Ama bu serveti ve evladı çok olanlara, bu servet ve evlatlarının çokluğu sadece neydi artış sağladı? Hüsranların da artış sağladı. Ve mekeru mekran kubbera. Diyor ki Nuh Aleyhisselam, bunlar çok büyük tuzak ve hileler kurdular. Şirk ehli sürekli ne yapmakta? E, tuzak ve hileler kurmakta. E Nuh Aleyhisselam diyor ki bunlar çok büyük e, tuzaklar, hileler kurdular. Ve dediler ki: "La tazarun aleyhatekum". Birbirlerine nuhun kavmi şöyle dedi. Birbirlerine nuhun kavmi dediler ki: "La tazarun aleyhatekum". Sakın ilahlarınızı bırakmayın. 950 sene davet eden Nuh'un Nuh'un davetine kulak verip sakına ibadet ettiğiniz ilahları bırakmayın. Bak Nuh onlara güzel güzel anlatıyor. Yeryüzünün için döşedi. Güneşi getirdi, ayı getirdi. Onlar ise karşılık olarak ne diyor? Sakına ilahları bırakmayın. Aynı. Şirkin <gülüyor> şirkin ağzı hiç değişmiyor. Şimdi adam anlatıyorsun diyorsun ki ya Allah'tan başkasına yönelme, ibadet etme. Ona hiçbir şeyi ortak koşma. Adam diyor ki, etrafındaki insanlara sakın diyor bunu dinlemeyin. Sakın ha cemaatinizi, tarikatınızı, hocanızı bırakmayın. Ve la tezerunne ve la ve la ve nesra. Diyorlar ki sakın ha ve suva, yeğut, ye'uq ve nesri de bırakmayın. Geçen haftaki derste söyledik. Bunlar öyle putlar ki, mu döneminden sonra bile insanlar şeytan gelerek yaşatmış. Mekkeli ve Arap Yarımadası'ndaki Araplar her biri bu putlara sahiplenmişler. Yani Vedd putunu bir kabile alıyor. Suva putunu bir kabile alıyor. Yeğuz putunu bir kabile alıyor. Yağuk putunu bir kabile alıyor. Nesir putunu bir kabile alıyor. Tabi bu putların kıssası meşhur. İbn-i Abbas'tan rivayet olunan İmam Bukhari'nin de kitabında zikrettiği, sahihinde zikrettiği hadise. Bunlar Nuh kavminden önce gelen salih insanlar. Toplumun evliyaları. Biliyorsunuz Adem Aleyhisselamla ile Nuh Aleyhisselam arasında kaç yüzyıl var? On. On. On yüzyıl var. Yani bin yıl var. İnsanlar bu süre içinde yani fıtrat üzereler. Ta ki bu sayıdan putlar haline getirilen insanların ölmesiyle, ölüp ardından şeytanın insanları kandırmasıyla yeryüzünde ilk şirk başlıyor. Yani şirkin temeli, aslı kişileri, salih kimseleri ne yapmak? Aşırı bir şekilde yüzeltmekten geliyor. Onun için Allah Resulü sürekli beşer, nisrukum. sizler gibi ben bir beşerim diyerek insanlara ne demek istiyor? Sakın ha benim hakkımda ne yapmayın? Aşırı gitmeyin. Ve bunu açık açık da dile getiriyor. La تُتُرُونِي kema اَتْرَتِ النَّسَارَةً İsa bin مَرْيَمِ Hristiyanların İsa bin Meryem'i, Meryem oğlu İsa'yı aşırı övdükleri gibi. Beni sakın aşırı evet. övmeyin. Allah'ın kulu ve elçisi deyin, kulu ve Rasulü deyin diyorlar. Demek ki salih kimseler Allah'ın veli kulları hakkında aşırılık insanları belli bir süre sonra nereye düşürüyor? Şirke düşürüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes radıyallahu anh diyor ki Bizler diyor hayatımızda ondan daha Fazla kimseyi sevmezdik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ama diyor ki Onu gördüğümüzde O hoşlanmadığı için Ayağa kalkmazdık Peygamberimiz, Peygamberimiz de. de dahi Niye Çünkü Bu bugün ayağa kalkmak olarak olur Yarın bu başka bir yerlere kadar ne var? Gider. Gider. Secdeye kadar Gider. ulaşır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam kaberlere rişetmeyin diyor. Üzerine bina yapmayın diyor. Bunların hepsinin sebebi ne? Aşırı gidilerek şirke düşülmemez. Fakat azlı kafa açılmaz. Fakat azlı. Fakat azlı. Ve bu isimlerle birlikte ibadet etti bu ilahlar. edallu lo Birçok insanı ne yaptılar? Yoldan çıkardılar. Yoldan çıkardılar. Yani Allahu Teala dalâlet sapıklık olarak isimlendiriyor. Neyi? Şirki. Ola tezidil zâlimine illa dalâle. Sen ne diyor? Bu zalimlerin sapıklıklarını arttır. 950 sene davet eden bir peygamberin artık bu bedduası. 950 sene sabrediyor, anlatıyor. Ardından dinlemeyince kavmi bu peygamber beddua onlara beddua ediyor. Mimme hati'atihim. Allah Teala diyor ki hataları sebebiyle. Yani işledikleri günahları sebebiyle. Yani şirk ve şirkin yanında işlediği günahları sebebiyle. Uğreku. Bu topluluk ne oldu? Boğuldu. Demek ki arkadaşlar günahlar günahlar helak sebebi. Günahlar Allah-u Teala'nın helak etme sebebi. فَأَخَذْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ Onları diyor ne yaptık, yakaladık, aldık, azap ettik. Neyden dolayı? Günahlarından dolayı. Kul işlediği günahla Allah tarafından bir belaya maruz kalabilir. Maruz kalabilir. Bu sebeple insan işlediği günahlara ne yapmak zorunda? Dikkat etmek zorunda. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنِدُونِ اللّٰهِ اَنْصَارًا Onlar Allah'tan başka bir yardımcı da bulamadı. Allah'ın belası, azabı, musibeti geldiğinde, orada artık dünya bir araya gelse, o musibeti, o belayı defedemez, Savunamaz seni. Rabbi نُوهُ الْرَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا Ey Rabbim, kafirlerden yeryüzünde hiçbir kimseyi ne yapma? Bırakma. Yani yeryüzünde yaşayan deyyar, yani diğer diğer yaşayan ikamet eden hiçbir kafiri bırakma. İnne <gülüyor> Sen bunları bırakacak olursan yudilloo <gülüyor> ibadet. Onlar ne yapacaklar senin kullarını? Saptıracaklar. Walla yelidu illa fajiran kafara. Onlar fazir ve kafir kimseler yetiştirecekler, dünyaya getirecekler. Yani bunların soyundan da dokun denemiş, tecrübe etmiş. 950 sen arkadaşlar. Yani 9 ay değil. Şimdi biz dokuz gün otursak adamlar diyoruz ki ya biz anladık bu adam bir şey istemiyor. Yani dokuz ay değil dokuz sene değil, dokuz yüz elli sene. Diyor ki bunlardan adam olmaz. Rabbi diyor ki Nuh Aleyhisselam beni bağışla ve li valideyye anne babamı bağışla ve li men beytiye mu'mine benim e, evime hak diyor ki mescidime geleni bağışla. Yani ikisi de olabilir. Hem M hem ev. Başla. Bütün erkek ve kadın müminleri başla. Bakın Nuh aleyhisselam'ın duası var iman edenlere. Bu çok önemli bir yani e, faide. fayda. İman üzere olduğumuz sürece Nuh aleyhisselam'ın duasını ne yapıyoruz? Hak ediyoruz. Çünkü iman vasfını taşıdığımız, ismini taşıdığımız sürece bu dua Bizim için de yapılmıştır. Wallatezi de zalimine illa tabara, zalimlerin ne ancak neyi arttır? Helakını arttır diyor. Ve bildiğiniz üzere e, öyle bir bela geliyor ki gökten yağmur boşalıyor, yerden sular fışkırmaya başlıyor. Yani Allah'ın belası, helakı geldiğinde. Dünyanın en güçlü otoriteleri, devletleri sadece korku içinde ne yapıyorlar onu? Seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Hiç yapacak bir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Öyleyse arkadaşlar Nuh Aleyhisselam'ın da böylece kavminin helakını ve helak sebebini öğrenmiş olduk. Şirk öyle bir günah ki hem dünyada helak edici hem de ahirette ebedi olarak cennetten mahrum eden bir güne. Bundan dolayı da ee, Yüce Rabbimiz'e sığınalım. Ee, Yüce Rabbimiz, İbrahim Aleyhisselam'ın duası da olduğu gibi biz de dua edelim. Rabbüc-i ve Beniyye enne abudel esnam. Ey Rabbim, Rabbimiz bizleri ve neslimizi putlara tapmaktan uzak tut. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde cin ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. illa